Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Avrupa'da ormanlar doygunluk noktasına yaklaşıyor. Avrupa kıtası genelinde ağaçların karbondioksit depolama kapasitesinin azaldığını ve emilim hızının 2005 yılından bu yana yavaşladığını gösteriyor. Nature Climate dergisinde yayınlanan araştırmada bu duruma gerekçe olarak ağaç sayısının azalması, ormanların tahrip edilmesi... Ve kimi doğal afetlerin etkili olduğu söyleniyor. Dünya ekosisteminin sürekliliğini sağlayan en önemli faktörlerin başında gelen karbon depoları. Karbon döngüsü karbonun kara, deniz ve hava arasındaki transferine verilen ad. Ancak karbonun bir bölümü bu döngüye karışmadan ağaçlar tarafından depolanıyor. Ağaçların karbon depolama özelliği dünya genelinde hızla artan sera etkisine yol açan gaz salımlarını dengelemek açısından da kilit rol oynuyor. Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi'nden araştırmacı Gert Jan Nabur, ağaçların tüm bu insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbon artışıyla baş edemediğini söylüyor. Yeni araştırmanın bulguları Avrupa Birliği'nde sera gazı salımlarının azaltmaya yönelik iklim politikaları üzerinde Etkili olabilir, üye devletlerin sera gazı salımlarını azaltma hedefleri için orman yönetiminde yeni taahhütler gündeme gelebilir. Bu konuda 2011'den bu yana çalışan 40'ı aşkın delegenin bir taslak metin üzerinde yoğunlaştığı bu metnin ise Kasım ayında Avrupa Birliği Orman Bakanlarına sunulabileceği belirtiliyor. ODTÜ ormanında kesileceği iddia edilen ağaçları korumak için eylem yapıldı. Ankara'da ODTÜ ormanından geçirilmesi planlanan ve Anadolu Bulvarı-Konya yolu arasındaki bağlantıyı kuracak olan yol için kesilecek ağaçlara K işareti konulduğunu iddia eden grup ağaçlara koru yazıp kırmızı kurdele bağladı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bu iddialar doğru değil ve komik ODTÜ yönetiminin karşı çıkmadığı bir yol üzerinden gerginlik çıkarmaya çalışıyorlar dedi. Anadolu Bulvarı ile Konya yolu arasında yapılan ve ODTÜ ormanından geçilmesi planlanan bağlantı yoluna tepki gösteren yaklaşık 40 kişilik grup, tabiat varlıklarını koruma kurulu genel müdürlüğü önünde eylem yaptı. ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ'lü öğrenciler, Anıt Park ve 100. Yıl Forumu üyelerinden oluşan eylemciler, yaptıkları açıklamada Ankara'nın ciğerleri olan bu ormanların ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerini dile getirerek, Şöyle devam ettiler, yıllar önce öğrencilerin emeğiyle dikilen ağaçlar sayesinde Otte Ormanı birinci derece sit alanıdır. Evlerimizin önünden 40 bin aracın geçeceği, mahalleleri bölecek, başkente asfalt bataklığı yapacak, Otte Ormanı'ndaki ağaçları katledecek bu yola karşıyız. Otte Ormanı'na delip geçecek olan ve planı bile onaylanmadan inşaatına başlanan yola karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Bunu Tabiat Koruma Kurulu yapmayacaksa Ankaralılar yapacaktır denirdi. Ekvador'da Yasuni Milli Parkı'nda yeni petrol alanı açılıyor. Ekvador yönetimi Amazon'da yer alan yağmur ormanlarından Yasuni Milli Parkı'nda el değmemiş bölgelerden petrol çıkarılmaması için hazırlanan çevre koruma programını iptal etti. Ekvator Cumhurbaşkanı Rafael Correa, zengin devletlerin bölgeye dokunulmaması karşılığında maddi destek sağlama planına yeterli katkıyı sağlayamadıklarını ve bu durumda petrol çıkarma faaliyetlerine başlamaktan başka seçenekleri kalmadığını söyledi. Yasuni Milli Parkı dünyada en çok biyolojik çeşitlilik olan alanlardan biri. Karar ardından Quito'da toplanan yüzlerce kişi Correa'nın kararını protesto etti. Petrol, Ekvador'un başlıca ihracat ürünü. Cumhurbaşkanı Correa. 2010 yılında parkın doğusunda petrol çıkarma çalışmalarına geçinmemesi karşılığında ülkeye Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan fondan mali yardım verilmesini öngören bir program başlatmıştı. Programın amacı parkta yer alan Ishpingo, Tamboçoka ve Tiputini yani ITT petrol sahasının değerinin %50'sini oluşturan 3.6 milyar dolarlık bir kaynak oluşturulmasıydı. Açıklama yapan Cumhurbaşkanı Kore'ye, Dünya bizi yüzüstü bıraktığı için bu fonları bir yana bırakmaktan başka seçeneğimiz kalmadı, dedi. Yasuni ITT Vakfı'na göre, Ekvadorluların %78'i Tageri ve Taromenane yerlileri halklarının da yaşadığı bölgede petrol çıkarılmasına karşı çıkıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yönetimindeki fon bu bölgede petrol çıkarılmasının durdurulmasıyla 40 milyon tondan fazla karbondioksitin atmosfere karışmasının önleneceğini savunuyordu. Trakya'nın verimli toprakları kirli enerji üretimine kurban edilecek mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan Trakya Bölge Planı'nı değerlendiren Edirne Barosu avukatlarından Bülent Kaçar, birinci sınıf verimli tarım alanlarının ve üstelik deprem kuşağının üzerinde termik santraller kurmayı planlamak Adeta Trakya'yı toptan yok oluşa götürmek demektir dedi. Kaçar bu planla Trakya'nın doğasının topraklarının tüm mevcut değer ve doğal varlıklarının talan edilip sermaye ve enerji lobisine açılmak istendiğini dile getirdi. Kaçar plan değişikliğiyle kurulmasına yasal zemin hazırlanan Marmara Elektriklişi Şarköy, Malkara ve yakın gelecekte gündeme gelmesi muhtemel Kıyıköy ve İneada termik santralleri hatta İneada nükleer santrali Halk sağlığı ve doğa açısından son derece tehlikeli faaliyetlerdir. Kaçar diyor ki plan değişikliği işleminde bölgedeki güçlü deprem olasılığı bölgenin üzerinde bulunduğu Ganos fay hattının aktif olduğu da hiç gözetilmemiştir. Dünyada sayılı birinci sınıf verimli tarım alanlarının ve üstelik deprem kuşağının üzerinde termik santraller kurmayı planlamak adeta Trakya'yı toptan yok oluşa götürmek demektir diye konuştu kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan resünan Uygar Özsesmi. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.